Bediüzzaman Sayit Nursi'nin gönüllü alay kumandanı olarak, vatan ve millete fedakârâne hizmetleri. Bediüzzaman Kafkas cephesinde, Enver Paşa ve Fırka kumandanının hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i cihadiyeyi yaptıktan sonra, Rus kuvvetlerinin ilerlemesinden dolayı Van'a çekildi. Van'ın tahliyesi ve Rusların hücumu sırasında, bir kısım talebeleriyle Van kalasında şehit oluncaya kadar müdafaya kat'î karar verdikleri halde,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 Bazan at üzerinde, bazan da siper'e girdikleri zaman, kendisi söylüyor, Molla Habib de yazıyordu. İşarat-ül İcaz'ın büyük bir kısmı bu vaziyette telif edilmiştir. Haşiye Tenbih Bu işarat-ül İcaz tefsiri, eski harbi umumînin birinci senesinde cephe-i harfte me'hassız olarak, kitap mevcut olmadığı halde, tehlif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka,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 en dakik ve en ince olan nazmı Kur'an'da icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Sayit Nazarı ile mütala ettim. El Hak eski Said'in bütün hatiati ile beraber şu tefsirdeki tetkikat ilmiyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyet ile ve belagatın kanunlarına ve ulumu Arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerh edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona bir kefaret üzünp yapacak ve bu tefsiri tam anlayacak adamlara da yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi icaz vucuhundan olan icaz nazmiyi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik tefsir hakikatlarını içine alsaydı. Kur'an'a müjizül beyana güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüzü tefsir 130 adet sözler velemalar ve mektubat risaleleriyle beraber me haz olursa ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'ani yazsın inşallah. Sayit Nursi Hem İstanbul'da fetva emini Ali Rıza Efendi çok zaman bu tefsiri mütala ile yanına gelen dostlarına müteaddit defalar bu işarat icaz bin tefsir kuvvetinde ve kıymetindedir diye, yemin ederek ilan ediyordu. Şark uleması, Şam ve Bağdat'ta büyük alimler işarat-ül-i'caz gayet harika ve emsalsiz bir tefsirdir diye istihsan etmişlerdir. Bu harika tefsirin başındaki ifade-i meramı, tefsir hakkında bir derece malumat vermesi itibariyle, aynen derce diyoruz. İfade-i Meram Kur'an-ı şan bütün zamanlarda gelip geçen nevi beşerin tabakalarına, milletlerine, fertlerine hitaben arş-ı âlâdan irad edilen ilahi ve şumullü bir nutuk ve umumi ve rabbani bir hitabe olduğu gibi bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri, ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasça daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden, karihasından çıkan bir tefsir, bir hakkın Kur'an-ı azîm tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahvali ruhiyelerine, maddiyatına ve camii bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Mahaza,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 ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerinin tespitiyle, her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere, muhakkikîn ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatiyle, ile bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim, kanuni hükümlerin tanzim ve ittiratı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki, Umumi bir emniyeti ve cumhur-u nas'ın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma ümmet hücceti elde edebilsin. Evet, Kur'an-ı azim müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle telâku-u ve ruhlarının tenasubüyle birbirine yardım etmekten ve hürriyeti fikirle taassuptan azade olmakla tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevîde bulunur ve o şahs-ı manevî Kur'an'ı tefsir edebilir çünkü cüzde bulunmayan külde bulunur kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken, hess-i vuku kabilinden memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin arifesinde bulunduğumuz zihne geldi. Haşiye, Evet, Van'da Horhor hor medresemizin damında, esna derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi, az bir zaman sonra harbi umumi başladı. Hamza, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri. Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde, tamamıyla terk etmek caiz değildir kaidesine binaen,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 Şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdili gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı, şimdi de razı değildir. Çünkü hakikatı ihlas ile baktım, tasih yerini bulamadım. Demek sünuhat-ı Kur'aniye olduğundan, icazı Kur'aniye onu yanlışlardan himaye etmiş. Ma'aza kaleme aldığım şu işaretül icaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım ancak ulemayı İslam'daki ehli tahkikin takdirlerine mazar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. O muharebede 20 talebe kadar kıymettar ve İşaratul icaz tefsirinin katibi olan Molla Habib İran cephesinde kumandan Halil Paşa ile mühim bir muhabere vazifesini temin ettikten sonra vatan da şehit düşer.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 Bediüzzaman da, beraberindeki 300 gönüllüyü rast geldikleri toplara birer ikişer taksim edip, Bitlis'e gönderir. Kendisi ise ilerleyerek topları birer birer kurtarıp, en son topu da üç arkadaşıyla birlikte ele geçirir. Bu şekilde, 30 topun Bitlis'e gelmesini temin eder. O toplarla üç dört gün asker ve gönüllüler düşmana mukabele edip, bütün ahali ve cihazat ve mallar kurtulur. Bediüzzaman, o harpte gönüllülere cesaret vermek için, sipere girmeyerek avcı hattında dolaşırdı. Avcı hattında en ileride atını sağa sola koştururken, birden hatırına gelir ve ruhuna ilişir ki, şu anda şehit olsam, bu vaziyetim, yani en ileride göze çarpan şu halim sakın mertebe-i şehadetin bir esası olan ihlasıma zarar vermesin, bir hotfruşluk manası olmasın diyerek, birden atını döndürür ve arkadaşlarının yanına gelir.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 Avcı hattında atını sağa sola döndürürken bu suretle cesareti imaniye ve şahamet-i İslamiyeyi en âla bir derecede bir kumandan manasıyla ifa ederken ruhunda ve niyetinde en âli ve safi bir mertebe-i kemal olan sırrı ihlası kaçırmamayı ehemmiyetle düşünmesi ve dikkat kesilmesi onun zahiren takdire şayan hizmet-i diniyesi, fedakârane mücahadesi kadar belki daha ziyade ruhunun kemaline de delalet eder. İşte Molla Said bütün hayatının şehadetiyle gerçi Beynel İslam, Bediüzzaman, Sahibüzzaman, Fahrüldeberan, Fatinü'l Asr ile yad edilmiş, fakat bu hiçbir zaman hakikatsız ve bir sözden ibaret değildir. Risale-i Nur ile yaptığı muazzam hizmeti imaniye ve Kur'aniyesi ve teşkil ettiği hamiyet-i diniye ile Serfiraz milyonlar fedakar talebelerin Kutsi Şah manevisi, bir şahid-i sadık ve bir delil-i katıdır.